Yine bir misal daha vereyim. Eskiden bir kölelik vardı. Bir harp hukukuydu. Gerçi bugün de var kölelik aynı şekilde. Esir alıp esir şey yapma. Tabi İslam bu esire insani seviyeye çıkartma. Onu zulmetmeme. Yediğinden yedirme içinden içirme. Zaten birçok sahibi esirlerini bıraktı. Kölelerini bıraktı. Ben bundan ahiret endişesinden korkarım dediler. Bir hadise yine bu Allah Resulü'nün muhabbeti her şeyin üzerine çıkarabilme. Medine içerisinde bir köle satılıyordu. Köle güçlü kuvvetliydi. Kölenin de talebi çoktu. Müslüman bir köle satılıyordu. Müslüman olmuş bir köle. Esirci pazarlarken kölede bir şart koştu. Beni alana dedi her türlü hizmeti yaparım dedi. Amadeyim dedi. Benim de bir şartım var dedi. Alan bu şartı yerine getirirse ben ona hizmet ederim dedi. Nedir o şart dediler? Ben dedi beş vakti Allah Resulü'nün arkasında kılacağım dedi. Bana müsaade edecek dedi. Ezan okuduğundan bana iş vermeyecek dedi. Birisi peki diyor alıyor köleyi. Tabi nasıl bir Efendimiz olan bir sevgi ki Efendimiz her rafzaya girişte o köleye bakıyor, gözü köleye takılıyor. Bir akım var kalpten kalbe. Bir gün o köleyi göremiyor, efendiyesine dönüyor, kölenler de diyor, göremiyorum onu diyor. Efendi hasta diyor, yatıyor diyor. Hadi diyor, bütün cemaat toplanın diyor, namazdan sonra köleyi ziyarete gideceğiz diyor. Ziyarete gidiyorlar. Yine bir müddet sonra, yine köleyi göremiyor, kölenler de diyor, Efendi, ya Resulallah diyor, çırpınıyor diyor. Hadi diyor, toplanın diyor, yine köleye gideceğiz diyor. Yine Efendimiz o bütün ekabir sahibi topluyor, o köleyi ziyarete gidiyorlar ve köle vefat ediyor sırada. Efendimiz billahüse sonra kefenlenmesiyle, gömülmesiyle kendisi meşgul oluyor. Hatta muhacirler diyorlar ki, biz bu kadar diyorlar zahmete katlandık, bu kadar bir iltifat göremedik. Ensar da diyor, biz malımızı, canımızı her şeyi açtık, biz de bu kadar göremedik mükafat. O sırada Ayet-i Kerim ile Hucurat Suresi'nde sen en keremliniz indallah Allah'ın indinde de, de senin en takva sahibinizdir. Demek ki muhabbet her şey bir muhabbet. Acıma Allah için sevme, Allah için muhabbet. De her zaman hac bulunur. Ramazan-ı Şerif bulunur. Allah'ın affıyla daima kul karşı karşıyadır. Allah korusun bir umursamazlık, bir merhametsizlik, bir nefsani arzuların peşinde koşmakta Allah korusun o da bir kahre düşer olur. Yine efendim buyuruyor bir kadın diyor. İbadetli bir kadın. Allah'ın mahlukatını kediyi ihmal etti. Kedi açlıktan öldü. Kadın cehenneme gitti buyuruyor. Yani Allah'ın rızası her şeyde. Allah'ın kahrı da her şeyde. Nefsani arzumuzda uyduğumuz zaman Allah koruduğumuz bir karına karşılaşabiliriz. Rahmani tarafa meylettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın bir rızasına müstarak olabiliriz. Dünyaya gelişimizi iyi okuyabilmek. Bu ıkra ilk ayet. Her şeyi okuyabilme. Dünyaya gelişimizi iyi okuyabilme. Allah bizi niye yarattı? Yaratmayabilirdi. Muhtaç mıydı bizi yaratmaya? Bu hayat nedir? Ve kundakla tabut arasındaki bu mesafeyi iyi idrak etmek lazım. Ve kefeni unutmamak lazım. Allah'ın rızasını hedefleyebilmek kazancımızda memuruz, ticaretle meşgulüz vesaire. Kazancımızda Allah rızasını hedefleyebilmek. İlk gıda rejimi İslam'dadır. Haramlar bellidir, helaller bellidir, şüphelilerden kaçınız buyuruluyor. Komşusunun yemek kokusuyla eziyet etme buyuruluyor. Bir kul hakkından korunabilme. Kıyamete kalan bir hak. Belki birçok yanlışlıklar yaptık farkında değiliz. O kıyamet günü ortaya çıkacak. Onun için Efendimiz helalleşin buyuruyor. Helalleşin ahirette rüsvü almak daha beterdir buyuruluyor. Yine Efendimiz bazı şeyleri kendini izafe ederek bildirirdi. Kendini izafe etmek suretiyle ümmete telkin ederdi. Vefatına yakındı. Bakıa kabristeni ziyaret etti. Döndü, eshab-ı keramı topladı. hesabım dedi, aranızda dedi, bilmeden dedi, sırtına vurdum varsa dedi, işte sırtım gelsin vursun dedi. Kimin malını aldımsa işte malım bilmeden gelsin alsın dedi. Yani bu Efendimiz kendi şahsında bizlere bir örnek vermiş oluyor. Onun için kul hakkı çok mühim. Gıybet bir kul hakkıdır. Bilmeden bir incitme bir kul hakkıdır. Tabii bu kul hakkı olduğu gibi hayvanların da hakkı hayvanlar da bizim için yaratıldı. Her şey bir hikmetle bakabilmek. Hikmet nazarıyla bakabilmek. Bir tefekkürle bakabilmek. İbn Abbas bildiriyor. Efendimiz buyuruyor ki Buharalı ise köpeklerle koyunların haline şaşarım buyuruyor. Her sene koyunlardan çok miktarda kesilir, pek çok kurban edilir. Köpekler ise bir batında bir sürü yavru dünyaya getirirler ancak yine koyunlar ondan çoktur. Hep hikmetler, ibretler. Bu Allah'ın mahlukatına müşük davranmak, acıma, konuları şefkat etmek. O da ayrı bir kul hakkı. Kıyamet gün onlar da toplanacak. Vahşi hayvanlar, yani insandan kaçan hayvanlar da toplanacak. Diğer hayvanlar da toplanacak. E yani bir kırbaç fazla yemiş hakkını alacak. Önünde bir kurban keserken onu öbür hayvanın önünde kesmişsek gözünü bağlamamışsak, önde bir piçağı bileylemişsek, o da gelip hakkını isteyecek. Hatta Ammen'in son ayetinde, يَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُنْتُ تُرَابَ Kafir der, keşke toprak olsaydım der. O da, tefsir hocamız, şu şekilde anlatmıştı, hayvanlar da diriltilecek, hayvanlar da gelecek, hakkını almaya. Hayvanlar hakkı aldıktan sonra, onlara kün-ü turaba, toprak olunu denecek, kafirler de onlara imrenecekler, Ah diye de keşke biz de yekulür kafirü yalaytenin kündü trab keş toprak olsaydık. Ya yani birçok yanlışlık yapmışsak Allah'ın mahlukatı üzerinde. Bir karınca yuvasını bozmuşsak. Bir dikkatsizlik etmişsek o bol istifade etmek zorunluluğundayız.